Bismillah ve alhamdulillah. Salat ve salam ve بعد. İkinci tamel mali gelen şeyleri düşün. Yaz hebu salim bir muzarî fiil. Lem yaz heb bu fiilin başına cezmedici bir edat geldi. Bu edata cahdi muttak edatı diyoruz. Ne yaptı bu edat lem edatı sonunu cezmetti. Lem yezhebin hebin manası madhebedir. Yani gitmedi, gelmedi, görmedi, vurmadı, kırmadı. Her neyse hangi fiil kullanıyorsa. Ne yapar demiştik? Lem için. Bunlar yazmış mıdır geçen dersle? Yani, Yazmadıysa tekrar yazalım. Yoksa şimdi aşağı, söyleyelim geçelim. Aşağı, evet. Çözmedir, Bu evet. Lem edatı lem edatı ma ile beraber fiil üzerinde aynı etkiyi yapar. İkisinde 3 tane etkisi vardır fiil üzerinde. Birincisi mazi manaya çevirir. Muzari fiili mazi manaya çevirir. İki olumsuzda çevirir. Olumlu mükemmel olumsuzda çevirir. Üç sonlu cezmedir. Evet. Ancak lem ile lemma arasında birkaç tane basit fark var. Bunlardan birincisi lemma adı biraz sonra gelecek çünkü. Bunlardan birincisi lem ile kullanıldığı zaman muzarifi ile mutlak denir. Yani mutlak olumsuz. Kesin, net olumsuz. <gülüyor> daimi yorumsuz gibi. caht mutlak. Muzari sigada, muzarif çekimdeki o 24 sigada çekimdeki ismide de ı mutlaktır lemma ise cahd-ı mustarak denir. Cahd-ı mustarak. Yani devamlı olumsuz. Mustarak mı? Mustarak mı? Mustarak. Hı hı. Devamlı olumsuz. O ise bahsi geçen zamandan konuşulan zamana kadar olumsuz yapar. Henüz yapmadım. Tercüme ederken öyle sorarsın. Henüz yapmadım. Şimdiye kadar yapmadım. Manasını. Hala, hala daha yapmadım gibi. İkinci farkları da lem ile lemma arasında lem'i kullandığımız zaman mutlaka devamında muzari fiil yani lem'in menfisi olan olumsuz yapılan fiil kullanılır mutlaka. Ama lemma'yı kullandığımız zaman lemma'nın menfisi dediğimiz olumsuzunu kullanmayabiliriz. Sadece lemma ile yetinebiliriz. Lemma tek başına kullanılabilir. Fiil zikredilmek için. Aynı mana çıkar. Fiilin hasfı caizdir. Ama lemde öyle bir durum yok. LEM'i kullandığımız zaman mutlaka cezm olan o fiil kullanmak durumundayız. Parçalara geçti ya. LEMMA dedi. Hatırladınız mı? Müderim, tırken, evet. müdür. LEMMA. Müdür Müderris. Evet. Müdürün e, gelip gelmediği sorusuna cevaben LEMMA dedi. LEMMA dedi de Yerceo demedi. Değil mi? Evet. Devam edelim. Bu düşündüklerimizi şimdi aşağıdaki cümlelerde <gülüyor> kullanarak biraz daha pekiştirelim. Lem ez heb ile sogil yeme. Bugün bugün çarşıya gitmedim. Mutlak bugün çarşıya gitmedim. Belli vakitte itiyanir. Bugün komple gitmedim. Lem nel ab kuretes selleti emsi Dün basketbol oynamadım. Dünün tamamında. Lem nefhem hadet derse ceyiden. Bu dersi iyi anlamadım. İyi anlamadım. Erettu en ezure kel barihate velakin ebi lem yesmeh li bil hurucu leylan. Dün gece el barihate dün geceydi biliyorsun. Dün gece seni ziyaret etmek etmeyi istedim. Erettu, erade yuridu. Hatırlayın fiili. Dün gece seni ziyaret etmek istedim. Lakin fakat babam bana gece çıkmama izin vermedi. Gece çıkış için bana izin vermedi, müsamaha göstermedi. <gülüyor> Lem yesmah. Lem akul şeyen munzu yevmeyni. İki günden beri hiçbir şey yemedim. Daha önce geçen bir munzu kelimesi var. Bu munzu isimden önce kullandığı zaman ne manada kullanıyordu? Görevi neydi? Görevi neydi? Harfi cer. İsimden önce kullandığı zaman harfi cerdi. Fiilden önce kullandığı zaman zaman zarfıydı. Teşekkür ederim. Aldığım cevap çok hoşuma gitti. Da da var. Yani bu de var. muzu zu şey. <gülüyor> <gülüyor> ya tekrarlar mısınız hocam de bir şey. e, kaç ders önce yazmıştık gerçi tekrar e, yazalım peki peki. isimden önce gelirse harfi cer'dir cümleden önce gelirse zaman zarfıdır <gülüyor> muzdan sonra gelen kelimeye bakacağız yani cümle ise zaman zarfıdır. Kelime ise isim ise daha doğrusu harfi cevadır. Ama manasa den beri. Bahsi geçen zamandan beri. Devam edelim. Elem tesme al ya Harun'u. Ey Harun ezanı işitmedin mi? Olumsuz soru. Ona olumlu cevap geliyor. Belâ <gülüyor> simihtu. Bilakis işittim. Aksine işittim. Lem nedrusin lügatel arabiyyete fi beledina Memleketimizde, beldemizde Arapça dilini okumadık. Ders yapmadık, okumadık. Lem yeftahil bakkalü Dükkânehul yevme Bakkal bugün dükkanını açmadı. Lem eşrebil gahvete Bâdes salâtil fecril yevme Bugün fecir yani sabah namazından sonra kahve içmedim. Raseltul menadi ile ve lem aghsilil qumsane. Mendilleri yıkadım ve gömlekleri yıkamadım. 3. <gülüyor> <-Salis>, üçüncü alıştırma ecibenin esretile atiyeti bin nefi mustamilen lem. Burası sizinle ilgili lemi kullanıcı olarak olumsuzlukla nefiyle gelen soruları cevapla. Sorulan sorulara hep lemi kullanarak cevap vereceğiz. Bir iki tanesini yapalım. Ederestel lugatel arabiyyete fi beledike Memleketinde Arapça dilini ders ettin okudun mu? Ecib ya, ihvan, ecib bu. Lem edrusu mu? Lem edrusu. Lem e keser te ya Harun'u ey Harun, Hasan'ın gözlüğünü kırdın mı? Lm, lm kesertim. Lm, lmsur, lmsur, lmsur, eksir o. Eksir. eksir. Eksir. Lem eksir. <gülüyor> eksir. <gülüyor> Kesera eksir o. Güzel. Diğerlerini ben okuyayım, tercüme edeyim, geçelim sizin üzerinde çalışın inşallah. Az hep tum ilal muthafiyah Ey kardeşler, müzeye gittiniz mi? Edhal til mektebet el ya Selma. Ey Selma, yeni kütüphaneye girdin mi? Eselik el müdür anni. Müdür sana beni sordu mu? Efeyim efetahtu Fetahtel, ya veleddan dolayı. E fetahde nafizete gurfetil müdiri ya veledu. Ey velet, ey çocuk, müdürün odasının penceresini açtın mı? Bunlara lemmi kullanarak <gülüyor> cevap vereceğiz. Şimdi de lemmaya geçelim. Ecib anilesi iletilatiyeti atiyeti bin nef mustamilen lemma. Lemmayı kullanıcı olarak olumsuzlukla gelen soruları cevapla. Lemma ise lemma ektub. Lem gibi başına geldiğimiz ayının sonunu cezmeder. Aynı şekilde onu olumsuza çevirir ve manayı maziye dönüştürür. Lemma'dan lemmanın lemden farkı lem ektub badudur. Henüz yapmadım. Henüz etmedim. Lemma ma ektub badu. Zaten o da var. Henüz yani şimdiye kadar hala yazmadım. Etmedim, gitmedim, gelmedim. Parantez Lem kesinlik ifade ediyor. Öyle. Lem mutlaklı ifade ediyor. Lemma e, henüzlüğü. Yani şimdiye kadar olan kısmı. huma o ikisinin manası. Yani lemma ve lem ile kullanılmasının lemma ektub ve lem ektub badu. Her ikisinin manası. Ma kitaptu ilelane. Şimdiye kadar yazmadım. Ma kitaptu ancak ne zamanlar kadar? İlelane. Şimdiye kadar yazmadım. Gerek bunu lemma ektup'la ifade edelim gerek lem ektup bağdu ile ifade edelim. Bunun manası ma'ketap ilelani şimdiye kadar henüz daha hala yazmadım manasındadır. Lemma ile lemin isim isimlerinin dışında iki tane farkları var. Birincisine demiştik. Birincisi De Şimdi Lemma mi? ile lem arasında isimleri dışında iki tane fark var demiştik. Lemma'da fiil, tekrar fiil tekrarına gerek olmayabilir. Bazen hasm bir. Evet. Az önce yazdınız mı? Yazmadınız mı? Lem kesinlik ihtiva ediyor. Mutlaklık yani. Mutlaklık. Lemma henüz Belli bir vakte kadar sınırlıyor. Belli vakitler. Evet. Bundan dolayı zaten biz lem ile ifade ettiğimiz fiile ile mutlak deriz. Lem ile ifade ettiğimiz cehtu mustarak deriz. Musağrak. İnşallah önümüzde. Bu dersi çıkartmayı unutmazsın. Bir arkadaş geldi. Yoksa çıkartacaktım, aklımdaydı. Bir dahaki dersi unutmasa, inşallah çekiminde çıkartayım asla. Evet geçelim şimdi sorulara bu açıklamadan sonra. Efehimtit derse ya Zeynebu. Ey Zeynep dersi anladın mı? Bunların hiçbirisine lemma ile cevap vermeyeceksin sadece. Hiçbirine öğrenir Yok. <gülüyor> lemma deyip kurtulmak yok. Ne diyeceğiz? <gülüyor> Lema, lemma Lemma efhem. Efhem. LEMMA EFEM Yani LEMMA demek caiz ama siz öyle cevap vermeyeceksiniz diyoruz. LEMMA'yı kullanmayacak. Evet. EBUKE MIN Dimeşka YA UMERU Ey Ömer baban Dimeşk'ten yani şimdiki Şam şehrinden döndü mü? LEMMA ERACAA LEMMA ERACAA ERACAA ERACAA EBUKE ya rab. diye sordu. Yarca. Cevap O der mi? Lemma yaraca. Yaracio. Yaraca, yaracio. Yaracio. Ha kayıp zamir Tabii ki. <gülüyor> Senin yaraca dedim. Muzafi fiil başına lemmayi mı dedim? Kayıp. Güzel. Muzari Peki yani. muzairini başına geçmez mi lemden lemba. Sen mazi dedin Tabii. <gülüyor> ya. Tabii. Lemma yaraca dedim. Lan ben otoritiyorum da neden e, mazi siil kullanılmaya cevap verilmiyordu böyle lemma lem diyor. İkisi de gelebilir. O dedik arada. ya manasına lem yek e, lem yezheb ma zeheb manasındadır. İkisi de verilebilir. Birinde gelecek de daha gelmedi, birinde de gelmedi. Hiç o şekilde oluyordu evet. ama hani lemmada belki öyle bir şey olamaz da lemde mesela neden Onu, onun için. Düşün biraz daha inşallah. İyi mi? E dehalel müderrisül fasla öğretmen sınıfa girdi mi? E keteptumul vacibati ya ihvanu ey kardeşler ödevleri yazdınız mı? E ne derser rabia dördüncü dersi okuduk mu? E gaselti ya ey ya ummi ey annem gömleğimi yıkadın mı? Ezhebe zemiru ke ilat taife aliyu ey ali arkadaşın okul arkadaşın taife gitti mi? Evet grows. burada bir açıklama var. Yecuzu hazfu menfiyi lemma lema'nın menfisi'nin yani olumsuz yapılan o muzarişsinin hazfi gizlenmesi caizdir. Ve mümkün ul iktifa'u bir Tekat fi cevabı e raca e Baban döndü mü sorusunun cevabında sadece fakat lemma ile iktifa etmek, yetinmek mümkündür. Yani lemma yercio yerine lemma demek <gülüyor> ve bu şekilde soruya cevap vermek kifayet eder, yeterlidir. Yunebbihul mudarrisut tullabe li daruret istiema'i lemma bedelen minel kelimetil âmiyyeti lissehu Öğretmen öğrencilere lemmanın kullanımının zaruri oluşunu nerede? ammi kelimelerden lisseye bedel olarak, lisse kelimesine bedel, ona karşılık olarak lemmanın kullanımının zaruretini öğrencilere tembih eder. Yani bunu da şunu kasteder öğrenciler amî dille liseye alışmıştır. Bunun yerine lemma kullanması gerektiğini, bunun zaruri olduğunu, yazım diline, kitab dilde öğrencilere tembih eder. Amî dille, kitab dil ayrı Arapça'da. Bu burada değil ama orada değil mi? Orada tabii Aha. ki. Yani, Arap ülkelerinin hemen hepsinde amî dille kitab yazı dili farklıdır. Hani bundan dolayı bir hikaye anlatırlar ya, birisi çıkartmış işte ee, birisine, bir esnafa bir şey soracak. Gayet güzel ki tabii kelimelerle bir şey soruyor. Öbürü de sadaka Allahu izindecek. <gülüyor> i̇şte bundan dolayı. Çünkü ammi dille, kitabı dili ayrıdır. Ammi dili kullananlar, kitabı dili kullanan sanki Kur'an okuduğunu zannederek sadaka Allahu demiş diyor. <gülüyor> Bu bir şey darub meseldir. <gülüyor> ya yani anlamamazlar peki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i anlarlar da sen ne demek istediğini anlamayabilirler. Çünkü âmi dine iyice alışmışlardır. Kitabı yani okuyup yazmamışsa onlar genelde de, şey kullanıyor. Karşıdan yani. birisi mesela İstanbul'a gittiğinde karşılaştı. Onlar kıyaslanmaz da benzerlik var. Bir de genelde hep <gülüyor> müzellikle hitaben hitaban Hep müzellikle. Yani karşısında meyennet sahada ikinci şu yanında ölürlüyormuş. Evet. Ama ikisi aynı mı hala değil oluyor yani. Oluyor. Yani Mesela bir şey yapmaya ona yapmaya bir yapmaya örnek yapmaya bir vereyim. Hamistaş. 15'e 15 i hamistaş ile ifade ederler. Hamsete aşarayı 15'le kısaltmışlar yani. 1 birini kesmişler. Badehin, badeyin. He. Ruh. Ruh <gülüyor> ilerisi git. Hiç alakası yok. Gibi birçok ee, kelime var. Bunu kısaltmışlar. Evet, devam edelim. Demek ki lemma, AME dildeki lisse'nin karşılığıymış. Ve bunu Yazı dilinde kullanmanın zaruretini öğrencilere öğretmeni ne yapar diyor? Tembih eder diyor. Bize bunu yapmış olduk şu an. Fe yegûlûne fî cevâbi eketeptumul vacibe vacibe yani ödevleri yazdınız mı sorusunun cevabında derler ki öğrenciler lemma. Lisseh değil de lemma derler. Buna alışırlar. Ve fî eran erannel ceresû zil çaldı mı sorusunun cevabında da lemma derler de lisseh demezler henüz çalmadı manasına. Lemma'yı kullanırlar da nisseh demezler. Tamam. Nisseh avam e, amide. Lemma ile aynı manada. Aynen şey söyle. Yok değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Teemmel siğal mudari il mecrumi meczumi meczumi yani cezm olunmuş muzari'nin sigalarını düşün. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Lenin bir kısım etkisi vardı ve çekimi vardı. Şimdi lemin, Lenin olduğu gibi lemin de bir kısım çekim var. Onlar da A, B, C diye Elif, B, C maddelerinde göstermiş. Elif maddesini okuyalım. yaz hebu, Hüvellem yaz hep. Alametül <gülüyor> Cezmi es Sukun. Cezma alameti harfin son Kelimenin son harfinin sukunudur. Cezimlenmesidir. Yani sakinleştirilmesi, Sakin harfe dönüştürülmesidir. Hiye tezhebu, hiye lem tezheb alametül cezim sukun. Bunlarda ve bundan sonra okuyacağımız üç sigazda aynı şekilde cezim alameti sukundur. Ente tezhebu, ene ezhebu, nahnu nezhebu da da aynı şekilde. en lem tezheb, ene lem ezheb, nahnu lem nezheb. Hepsinde de cezim alameti yani harfin sonunun sakinleştirilmesidir. B maddesine geçelim. Burada da e, müsenna almamış, müsenna müsenna, cem ve aynı zamanda e, müfret, mühennes, muhataba sigasının yani sonunda ref alameti nun bulunan sigaların cezmi hali var. Ref alameti nun bulunan sigaların cezmi var cezim edilmiş hali var cezim edilmiş hali hum yezhebune <gülüyor> hum lem yezhebuu alametul cez hasfun nun Cezm alameti nedir nunun gizlenmesi hasf edilmesidir <gülüyor> aynı şekilde entum tezhebune de entum lem tezhebuu enti tezhebine de enti lem tezhebi sizin kitabınızda olmayabilir bunu ekleyin Entuma ve huma tezhebani de hem entuma ve huma ve huma için kullanılan tezhebani de cezm hali nasıldır? Entuma ve yahuma lem te, lem tezheba. Lem tezhebadır. Yani cezm alameti Hasfim. nunun hasfedilmesi, edilmesi Cem maddesinde de sonu mebni olan iki siğa vardı. Hunne yed ve entunne ted Yani e, cem muhataba ile cem gaybe sigaları. siğaları. Bunların lem elatı başına gelmiş cezm halleri ise hunne lem yed ve entunne lem ted nedir Sonları mebni olduğu için herhangi bir cezm ile cezmolun oluşları hangi bir etki yapmamaktadır. <gülüyor> Geçelim. Anlaşıldıysa len gibi bu da. Gördünüz değil mi? Len hangilerinde e, sonunu nasp nasbetti lem de cezmetti. Len hangilerinde nunu düşürdü? Len de onunlar düştü. Len hangilerinde etkileyemedi? de de Onlar mevni olduğu için etkilenmediler. Aynı. Aynısı. Aynısı değil benzeri bir üstüne ceznar, bir üstüne naspar, farklıları. E- E-sadis ed-killem al-efallatiyeti gelen fiillerin üzerine lemi girdir. Ed-hebu, yez-hebune, yez-hebne, tez-hebine, tez tez Yukarıda örnekleri var zaten geçelim ekbilil cümelel atiyete bir vad'i ef'alin münasibetin fil emakinin haliyeti boş mekanlara münasip bir münasip fiiller koymakla gelen cümleleri tamamla elem boşluğu geçelim şimdilik el lugatel arabiyete fi beledike ya ahi. Ya ehiden dolayı, ey kardeşim nedir bu? Muhatap müfret müzeker, muhatap siga. Ey kardeşim, memleketinde Arapça dilini okudun mu diyeceğiz? Lem tedrus. Tedrus. tedrus. Lem çünkü cezbedattır. Elem tedrus deriz. İkinciye de bakalım. Men kesara hazihil mirate ya Aliyu ey Ali bu aynayı kim kırdı? La edri Bilmiyorum en lem Ha Eksir Eksir Eksir Eksir Ene lem eksirha Onu ben kırmadım Eksirha Bir tane daha yapalım e bu minel fasli ya Hamidu, ey Hamid öğrenciler erkek öğrenciler sınıftan çıktı mı? La lem, erak. lem, yahrucu. <gülüyor> <lem, gülüyor> <"Era> <gülüyor> ya <hrucu. gülüyor> Çıkmadılar mı <diyecek gülüyor> Ben görmedim. <gülüyor> Bilmiyorum dedi ya da lem <gülüyor> yahrucu. <gülüyor> Evet. Çıkmadılar. Yahrucu neydi? Normal hali, merfu hali. Cezm hali nasıldır? Nun'un hasfı iledir. Lem yahrucu oldu. Evet. Diğerlerini de okuyayım, tercüme edeyim. Geçeyim. Siz üzerinde çalışın. Galetil müderrisetu dil müdireti bayan öğretmen, müdüreye bayan müdüre dedi ki İnne havla'yı talibati lem el vacibati şüphesiz ki bu bayan öğrenciler ödevleri gibi nahnu lem ila hadigatil hayvanati emsi biz dün hayvanlar bahçesine hayvanat bahçesine bir şey yapmadık keneset uhti keneset uhti gurfeteha e, velem feti. Kız kardeşim odasını süpürdü ve benim odamı olumsuz yapmadı. Limelem el fevakihe ya Saadetü Size nedir bu saadet? İhvan. Ya ihvanu. Evet. Ya ihvanu. Ey kardeşler meyveleri niçin bir şey yapmadınız? Ya selma elem Mana hadil kelimeti Ey Selma bu kelimenin manası manasını bir şey yapıyor musun? Yapmıyor musun? <gülüyor> bilmiyorum musun? Mesela Rannel Ceresül âne Şimdi zil çaldı Ve lemmâ el müderrisûne minel fusûlî Ve öğretmenler sınıflardan henüz şey yapmadı var. Lemellem <gülüyor> en nevafiza ya banatu ey kızlar pencereleri niçin bir şey yapmadınız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lem elvezira lem elveziru min Londena vezir bakan Londra'dan bir şey yapmadı. Evet. <gülüyor> da Hattan vahiden tahtel müptedeyi ve hatteyini tahtel haberi. Vadıt eva kırahuma. Güzel. Müptedağın altına tek bir çizgi koy ve haberin altına iki çizgi koy ve o ikisinin sonlarını <gülüyor> harekle. Yedi tane cümle çok basit. Müptela ve haberden oluşan isim cümlesi. Sonlarını harekete dediği için bunları geçiyorum. <gülüyor> Değil mi? Değil diyebilirsin. ma kalır. Devam edelim. Bilmediğiniz kelime olursa <gülüyor> dersten sonra cevaplarız inşallah. Meyyezil cümletel ismiyete minel cümletil fialiyyeti isim cümleler cümlesini fiil cümlesinden ayırt et. Yani gelen cümlelerin isim cümlesini fiil cümlesinden olduğunu <gülüyor> beyan et. Öyle söyleyelim. <gülüyor> Meyiz ayır demek. Ayırdı. et. Kharacel müderrisu el müderrisu kharaca tahikel veledu el zehratu Dakhala talibu Allahu ekberu. Nasıl Söyleyeceğiz şu isim cumhur, şu yani fiil Olabilir, he he. <gülüyor> Ayyinil isma vel fi'ala vel harfe fima Gelen şeylerde ismi, fiili ve harfi ayır ded. Tayinet. Ki kelime üç kısımlı. isim, fiil ve harf idi. Şimdi gelen cümlelerde bunları bir işaretle. Ben bunu öğrenciliğim, talebeliğim zamanında şöyle yapmıştım. Mesela isme, ismi bir noktayla fiili iki noktayla harfi üç noktayla ismi gelmiştim. Siz de o şekilde ismi göreyin. Kitabınızın üzerinde. Ve bunu söylerken de bize bu şekilde anlatıp ifade edin. Yani tayini ayırt et. Demiş. Taini, ayırt et. Cümle bir tane cümle okuyalım, onun üzerine konuşalım. Harajel müdürüsu ve tullabu minel fasli. Öğretmen ve öğrenciler sınıftan çıktı. Cümlesini bir tayin edelim bakalım. Harajel, şey. fiil. fiil. El müdürüsu, i̇sim. Isim. İsim. İsim. İsim. isim. Ve, harf. ve, sırayla Ve, ve tullabu ve. Harf. harf et tullabu İsimdir. isim min harf. harf harf min harf tabi cer harfi ama harf neticede evet. onu sürerim. el faslu İsimdir. isim gibi pehim evet. şey. se bir tane daha yapalım se ezhebu ilel mel abi badet dersi sin harf, harf. ezhebu ila harf. el melabu demek demek mu el mektebu mektebetu mektebu mu mektebetu iladan dolayı mektebeti. ben tek tek söylediğim için onları merfu okuyorum evet. ila el mektebetu bade harf harf evet. ed-dersu mektebeti. İsmimi müpteda diyemiyor muyuz? Cümledeki kelimenin görevini söyleyeceğiz. Yani harf mi, fiil mi, isim mi sadece. Cümledeki görevi derken cümledeki konumunu söyleyeceğiz. Yani görevini söylemeyeceğiz. Evet. Kelimenin hangi kısmından olduğunu söyleyeceğiz. Kelime üç kısımdı yani. Bu cümledeki görevine değil de kelime hangi kısmından olduğunu söyleyeceğiz. Şu örnekleri bitireyim. Ondan sonra bu harflerle ilgili biraz bilgi vereceğim size. E fehim fehim tut dersi aliyyü e fehim tet derseye aliyyü Ey Ali dersi anladın mı? Nam fehim tu. Evet anladım. La tek tektubu bil kalemil ahmeri Kırmızı kalemle yazma. La yazmıyor yazmıyor la tek tu la tek gelmiş bu la tek bil kalemi ahmeri olması gerekir kırmızı kalemle yazma la tek yani nehyi hazır Nehyi hazır değil mi lem a sil birleştirdiğimiz için lem a silil mead bir sabuni mendili sabunla yıkamadım. Len hebe ila belediği fi utleti sayfi yaz tatilinde beldeme, memleketeme gitmeyeceğim. Huve hasu anil miftahi o anahtarı arıyor. Ma indi kalemun ve la kitabun benim kalemim ve kitabım yok. Ene talibun ben öğrenciyim. Evet. Burada Alıştırmalara kısa bir ara verelim. Kitabi olarak bu harfle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Harfler diye harf adedine göre 5 kısma ayrılır. Tek harfli, iki harfli, üç harfli, 4 harfli, 5 harfli. Bana kalırsa bunu bu şeyden dinleyin. Ses kaydından dinleyin. Yazmayın ihtiva harfe göre beş kısma ayrılır. Tek harfli. İki harfli. Üç harfli. Dört harfli. Beş harfli diye. Bir de bulundukları yere göre harflerin taksimi vardır ki cer harfleri e, fiil isimde kullanılan cer harfleri, kasam harfiyle akır bir de fiillerdeki kullanılan harfler ve isim, fiil hepsinde orta, ortak kullanılan harfler diye gelir. Onları bir okuyayım geçeyim ben inşallah. Zaten e, bu dil bilgisi kitabında da buna dair bilgiler var. Tek harfli, tek harf ihtiva eden harfler 13 tanedir, 13 civarındadır. Toplam bunları geçmez. Bir elif, bir hemze Vav, ye, bi, te fe, sin, kef lam, mim, nun, he'dir. Bunlar kullanıldıklarına göre. Yoksa Arap alfabesindeki harfler değil. Kullanılan harf olarak tek harfler bunlar. İki harfli olanlar bunlar da 26 tanedir. A, iz, El, Em, En, in Ev, Ey, İ, An, fi Kad, Key, La, Lem, Len, Lev, Ma, Mız, Min, Ha, Hel, Va, Ya, Şeddel'nun, Min. Üç harfli olanlar 25 tanedir. Ay, Ecel, iza İzen, Ela, İla Emma enne, inne, Bela Sume Xala Jelal Xi Ceyir Ceyir Rube sevfe, Ada Ala Late leyte, Munzu Neam Alle Heya Eya Dört harfli olanlar on beş tane İzma Ella Illa Emma Imma Haşa Hatta, keenne, kella, lakin, lealle, lemma, levla, levma, hella. Beş harfli olan da tek innenin kardeşlerinde olan lakinle, lakinne. lakinne. Evet. Bir de bu harfler bulundukları yere göre üç taksimde taksimleniyorlar. Bir, sadece isimle kullanılanlar. iki sadece fiille kullanılanlar. Üç, isim ve fiille müşterek kullanılanlar diye. Onlardan da bahsedelim. <gülüyor> Sadece isimle kullanılanlar, birincisi cer harfleridir. B bi harfi ceri. Min, ila, an, ala, li, fi, hatta, ke, vav, te, rubbe, muz, munzu, hala, ada, haşa'dır. İkincisi kasem yani yemin harfleridir. Üç tanedir diye kullanırız. Üçüncüsü istisna harfleridir. İlla, hala, ada, haşa'dır. Dördüncüsü nida harfleridir. Altı tane. Ya, a, ey, heya, ebeya ve va. Beşincisi fiile benzeyenler. Bunlar da yedi tane. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, la, le, la ilavete. İnne ve kardeşlerinin yanında bir de la'dır. Müfaciye harfleri dediğimiz kısım, altıncı kısım, ıza ve izdir. Hatırla ki, şöyle ki, şöyle olduğu zaman manasına. Tafsil harfleri dediğimiz genişletme harfleri iki tanedir, imma ve emma. Tembih harfleri de ha, emma ve eladır. Fiile özgü bulunan harfler, fiille yani sadece kılalan harfler ise Birincisi nasr nasp harfleridir. Dört tane. En, len, key, izen. İkincisi maslar harfleridir. En, key, ma ve lev'dir. Üçüncüsü cezm harfleridir. Bunlar da 5 tane. Emir lamı, nehi lamı, in, lem ve lem'madır. Şart harfleri dördüncüsü. Bunlar da üç tane. İn, izma ve lev'dir. Teşvik harfleri altı tane. Ela, Hema, hella, levla, levma, elladır. İstikbal harfleri en, len, sevfe ve sindir. Tekit pekiştirme harfleri ise kat ve nun'dur. İsim ve fiilde ortak kullanılan, her ikisinde kullanılan harfler ise beş kısımdır. Bunlardan birincisi atı harfleri vav, fe, thumme, hatta, ev, LA, em, lakin'dir. Sonra edatları hel ve istibam hemzes dediğimiz hemzedir. Tefsir harfleri ey ve endir. İstiftah yani başlangıç harfleri ema ve eladır. Beşinci kısım ve sonuncu kısım ise nefi olumsuzluk harfleridir. Bunlar da len, lemma, lem, in, late, la, tela ve ma'dır. Şu an bunların hepsini anlamanıza, ezberlemenize benim de dahil olmak üzere imkan yok ama bunları kullanacağız. Yere geldikçe inşallah göreceğiz. Dersimize dönelim. 11. alıştırma el, el-la-i idi. Parçada geçmişti. Bunu da biz söylerken el ile aynı manadadır demiştik. Zaten burada da tu dedi. Yani el ellâ i ile el aynı şeyi ifade eder. Sadece yazılış farklıdır. Ama iki farklı kullanımı vardır bunun. Et-talibatul-la-ti ev- et talibatul lai haracna min al faslin ana min al herkes aynı şeyi ifade eder. İhvanu ve diğer neydi? İhter. Ehvetun. ve ihvanun aynı şeyleri ifade ediyor değil mi? Onun gibi. Ellati el lai <cierto> aynı şeyi ifade eder. Teemmel <takat>. ma'ili <lipstick language> gelen şeyler düşün. Burada da Ecvef vav'i dediğimiz ecbef karın demek. Yani üçlü fiilin ortasındaki harfin vav olan, ortasındaki harf vav olan ecvef vav'i fiillerin çekimine bir kısım giriş yapmış. Gale bunun aslı gavledir. Kabil bunun mastarlarından. Kabil söz yani. Gale aslı gavledir. Vav mesela demişmiş. Gale olmuştur. Gale. Muzarisi yakuludur. Yakulü. Aslı yakvulu idi. Yakvulu yakuluye dönüştü. Hamidun gale ente kulte. Gale. Gala galu. Çekim, <gülüyor> çekimini söylüyorum. Ecbefi vavi bu mazi filin çekimini söylüyorum. Gale. Gala galu. Galet. Galeta. Gulne. Gulne. <gülüyor> Ondan sonra devamı gulte ultima ultum ulti ultima ultunle ultu ulna diye devam eder. Burada da onu anlatmış. Gale gibi gamede, Kaveme Efendim ösreme zare, zevereden zare aynı şekilde çekilir. Game kıyametti, ayakta durdu, dikildi, kalktı anlamına. Zare de ziyaret etti. Çekimini söyledim. O yandakilere artık okumama gerek yok. El kelimatul detü istikbalun bu gelecek manasına da gelir. Aynı zamanda karşılama manasına da gelir. Karşılama. Birisini karşılama. Hani karşılanır ya yolda beklenir ya o. Re'isun cem'uhu Rüsa reis baş rastan türemedir zaten yani baştan türemedir rast fergun cemuhu furugun. fark bizim dilimize girmiş kafından dilde kefine girmiş fark farklılık ayrım yani misalun cemuhu emsilatun misal örnek dilimize girmiş mehlen bekle manasına Mehilden türeme bu emir isim fiillerden biris. Meheleden türeme bu. Mühlet oradan geçmeler. Kısmın cemuhu, aksamın kısım bölüm şube dal o manalarda dilimize girmiş. El dammetu ötreye denir. El fethatu fethaye denir üstün harekesine. El kesratu kesra. Evet, bunlar bildiğimiz şeyler. Ha darayahduru hazır oldu, geldi. İstari emir fiildir bu. İstari cemuhu hu, istirahat et. Dinlen. Yok, dinlen istirahat et. Dinlenme. Emir fiil olarak geldi. Bunun mazisi istaraha, muzarisi hu'dur. Emri istari. Emrin cemiyesi hu, istirahat ediniz. Eta'i t'i geldi. Size başka kelime var mı? Anlamadığınız bir taraf veya soracağınız bir değer varsa? Eta'i t'i geldi. bundan daha kelimeler değil mi? Olmaz olur tabi. Fiil olarak diyorsun. Tabii ki. Sa meyusu'm mesela. Savım. Onuştuk bu ortadaki mesela eee hemze her emzele olan fiil eciz vardır mitir yani. Fakat değil bu. Eczi fiil olabilir. Eczi fiil Muzarisini ortaya çıkarım. Muzarisini ve mazinin çekimlerini ortaya çıkarım. <gülüyor>